Böceğin Rızkı Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir gün deniz kenarında oturmuş idi. Bir karıncanın geldiğini gördü. Ağzında bir yeşil yaprak tutardı. Deniz kenarına ulaştı. Sudan bir kurbağa çıktı. O yaprağı karıncadan alıp denize döndü. Karınca geriye döndü. Karıncadan sordular ki, bunun hikmeti nedir? Karınca cevap verdi. Bu deryanın ortasında. Allahu Subhanahu ve Teala Hazretleri bir taş yaratmıştır. O taşın içinde bir böcek halk etmiştir. Beni onun rızkına sebep etmiştir. Ben her gün o nesneyi ona yetecek kadar rızkı getiririm. Deniz kenarına ulaştırırım. Allahu Teala Hazretlerinin kurbağa suretinde yarattığı bir meleği o rızkı benden alır, o böceğe verir. O böcek Allahu Tebareke ve Teala Hazretlerinin kudreti ile fasih dil ile söyler ki: Subhanallah ki beni halk etti, deniz ortasında. ...ve taş arasında bana mekan verdi. Benim rızkımı unutmadı. İlahi ümmeti Muhammed'i ümitsiz etme...